Bismillah ve salatu ve ala seyyidina Resulillah. Muhammedin ala sahbihi. Şimdi içki içenlerin, kebair günah işleyenlerin kıyamette başlarına gelecek ve cehennemde üzerlerine yönelecek. Bela ve musibetler anlatan hadis-i şerifin devamında buyuruyor ki, sallallahu teala aleyhi selam. Tün meyeskî mâlikun şerbeten min el hamîm. Sonra Malik, Malik cehennemin bekçisinin adıdır. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçer. Cennet bekçisinin adı Rıdvan'dır. Onun adı hadis-i şeriflerde geçer. Malik ona o içkiciye bir içim Hamim'den hamim Kur'an-ı Kerim'de çok geçer. kehalil hamim geçer. Evet. Kaynar su demektir. Tabi cehennem ateşiyle kaynamış. Dünya ateşinde de tabi kaynar sular görüyoruz. Fokur fokur. Kukmalarda, ibriklerde böyle leğenlerde işte kaynağıtılar. Üzerine bir şey koyarsın. O dumanından onu bile ısıtır. Üzerindeki bardağı bile elini değmesin. O kadar yani yakar onu. Sonra o kadar şey olur. Kapağını devirir atar. Bir de bakarsın bu kapak ne oldu? Kaynamaktan. Bu kaynar sudan. Tabi bu ama dünyanın ateşi, cehennem ateşinin dünyanın en hararetli ateşi yani en şiddetli ateşi diyelim ki demirleri eriten potalarda kullanılan ateş Demiri eritiyor böyle. Demir şey olmuş. Su gibi akıyor. O şiddette ateş bile cehennemde ki ateşin yetmişte biridir. Nâru kumadi cüzün min sebûine cüzem min nâri cehennem. Bukhari'de geçiyor. Sizin bu dünya ateşinizin en hararetçisi bile cehennem ateşinin 70 parçada biridir. O da cehennemin ateşinin en aşağısı etnası. Sizin ateşinizin en alaysından, en hararetlisinden 70'te biridir. Dünyada öyle hararetli ateşler var ki Karabük Demir Çelik Fabrikasında adam yukarıda e, bir işlem yapayım derken işte çok yüksekte aşağısı ateşleniyor pota, demirleri eriten pota. O çok yukarıda yani belki 50 metre, 100 metre belki çok yukarıda orada bir işlem e, yapayım derken yani bir ayağı kaydı düştüğün assa oraya ateş ulaşmıyor yani. Fakat e, kendisi düştü. Efendi Hazreti'nden duymuştum bunu. Daha ateşin demirlerin yandığı potaya yaklaşmadan havadayken duman oldu dedi. Yani eti, kemiği, derisi bir şeysi çok. Yanaşırken ateş o kadar hararetliymiş ki aşağıda. Millet bakanlar tabii bir şey yapamıyorlar. Oraya da ulaşamıyorlar. Düştüğünü görürken seyrettiler. Baktılar bir duman çıktı adamdan daha bir şey Daha ateşe düşmeden. Bu cehennemin yetmişte biri. Cehennemin de en aşağısının yetmişte biri. Hesabı doğru yapmak lazım yani öyle. Ben dayanırım. Sonra imanımı kurtarırsam zaten sonunda çıkacağım. E, bunlar Müslüman'ın ahirete yakını olan, imanı olan bir adamın e yani ne olur can biraz yanar çıkarız Lafı insan kafir eder E tabi ki Günahkarsan yanarsın çıkarsın Ayrı da al onu demiyoruz Bu hafife almaktır e Bu istihfaptır Bu efendim ne olacak ya falan. Çok da miyim değil fena Allah'ın azabı azimdir Ve çok büyüktür Sakınılması gereken azaptır Sen kalkıyorsun Biraz yanarız çıkarız falan de günahı hafife almak. Çok büyük iman tehlikesine sokar bu laf işi. Yani bak hamimden bir bir içim su değil hamim. Kaynar, irinler, kusmuklar, leşler, cerahatler yani. Ee, yukarı tabakada yananların pislikleri yani. Yoksa hamim böyle suyun kaynar su değil ki pislik. Kelmühül, zeytin tortusu gibi. Öyle bildiğin açık renk bildiğimiz su değil yani. Malik ona bir içim su verir. İzâtenâvel-übilyedeyn o iki eliyle beraber işte o kaynar suyun getirildiği şeyin kabı, kaba uzandığı vakit bütün parmaklar tık tık tık tık düşer. Yani tuttuğu zaman daha içmedi. O kadar sıcak ki dünyada öyle bir sıcak. Yani yanar manar, biraz kızarır. En sıcağını tutsan Parmakların niye düşsün yani? O kadar sıcak var. Bütün parmakları düşer. Onun için belki yarın sıcak olur, oruç tutacaksınız. Ee, işte geçen gün sıcak idi biraz. Herkes bizim gibi klimalı yerde durmaz. Kimisi de ateşin başında, fırının başında oruç tutuyor. Herkesin orucunun sevabı, ecri bir olmaz. S sıkıntıya hücud hukum alakadere ücretlerini Ücretleriniz, e göre verilecek. Bunu hatırlayın bu. Cehennemde hamimden içme tehlikesini hatırlayın. O orucun hürmetine Allah seçilmeyecek inşallah. Eliniz parmağınız dökülmeyecek, yüzünüzün etleri dökülmeyecek, bağırsaklarınız dışarı dökülmeyecek. Bunları düşünün. Oru çok hafif gelir size, kolay gelirse, zevk verirse, lezzet verirse. Beterini düşünün. Beterini. Yani insan yaşamayınca da bilmiyor. Ben mesela bu hapiste revirdeydim. Yani şu idi, bu buydu. Ama daha evvel efendim tek kaldım. Yedi ay bir yere koydular ben tek başıma. İşte insan az daha delir. Kur'an olmasa, zikir olmasa. İşte imanımız olma, iman da şey Allah muhafaza. İnsan birden intihara bile teşebbüs ediyor bazıları. Bu zor bir iştir. Yalnız kalmak kadar zor bir şey yok. E şimdi ben burada revire kondum. Tabi hapishaneye kondum. Millet tabi bana üzülüyor, ediyor. Yanımdakiler çok acıyorlar ah vah falan yapıyorlar bana ama hastayım falan da acıyorlar bana ya dedim burası istirahat teşhisine benzedi yani niye e şimdi e, kitabımı alıyorum e, istediğim kitap geliyor e, zikrimi yapıyorum dersimi yapıyorum ben orada neler çektim bandırmada 2002'de ondan evvel 2000'de yani kötüyü görünce beterini görünce beterinden sonraki sana hafif kolay geliyor sen de şimdi beterini düşünürsen Oruç nedir ya Oruçta ne var Yanıyor musun ya Ateşe mi attılar seni mübarek adam İçinde hararet var Ağızlarım yapıştı İyi yapışsın işte çok konuşmazsın Yapışırsa tır tır tır tır Ya gıybet ya dedikodu ya iftira Ya malahane ya fuzulim Mübarek i̇şte ağzında yapışır Sen de böyle otursun Hindi gibi düşünürsün Hiç olmazsa günahtan korunursun Orucu bozdurmazsın sevabını Ne var yapışsın Ateşim atlar seni? Akşamına iftarlığın var. Serin sular seni bekliyor. Serin karpuzlar, kavunlar seni bekliyor. E Ne var bunda şimdi? Ay oruca hiç dayanamıyorum. E sen de seneki yanmağa kaşınıyorsun. Ateşe kaşınıyorsun. Ben sana ne yapabilirim yani? Adamın durumuna bak. Parmakları dökülüyor. Ve in belegatil vücuhet tenâteratil uyunu vel hududu. Yani hamimden bir içim getiriliyor zeytin tortusu gibi bir leş bir şey öyle kaynar bir şey ki elini uzattığında parmaklar dökülüyor yüzüne yaklaştırdığında gözleri şu gözler var ya bu gözler saçılıyor yere akıyor ve yanakları böyle pat pat pat pat bütün etler çökülüyor çünkü o kaynamadan dolayı daha içmedi ya yaklaştırıldığı zaman e, Kur'an-ı Kerim de söylüyor bunu ve yes Hadis zayıf mıdır? Sahih midir? Kaynağı nedir? Al sana kaynağı Kur'an. Ve su imdat isteseler ya, su, su diye varsalar. <-'ark piramidim> <Derik confirmedscreen> işte kel öyle. Bu arada dedi hamime kelme diyor. Zeytin tortusu gibi bir su getirir. Yani sıvı Yeşvil wujuh. Yüzleri çabuk ediyor. İşte diyorsun. Yanakları dökülüyor yüzü. Yüzün kebap olduğu zaman göz mü kalır, yanak mı kalır? Yeşvi pişiriyor. Kehf Suresi'ne ayet edin, adam? adam. ثُمَّ يُخْرَجُوا مِنَتَّابُوا اُتِمَادَ الْفِعَامُ Bin sene ateş sandığının içine konuldu. Aman ya! Fiam edin mümedde'den. <gülüyor> Barduğundan kokusundan, millete eziyet vermesinden mahşer halkı şikayet ediyor. O zaman onu özel bir tabutun içine çakıyorlar, çiviliyorlar. Yani dar demek istiyorum. O dar tabuta koyuyorlar. Tabutun içinde de ateş. Tüpün içinde, ateş tüpünün içinde gibi kabul edin. Bin sene orada kalıyor. Sen cezaevini öpte başına koy. Tek kalmayı bile öpte başına koy. F, F tipi mi var? Ne tipi varsa o silivirde değişik değişik şeyler. Orayı görmedik elhamdülillah ama tehcir, tecrit, tecrit. Tecrit derler. Yani insanlardan soyutlamak. Sen bayılırsın be. Cehennemde bir gün duracaksın. Orada bin sene kalmayı tercih edersin. Sen cehennem görmemişsin. Bin sene sonra tabuttan çıkarılır. Ateşten bir hapishaneye konur. Bak ben sana ne dedim? Hapishaneyi tercih ederim. Bu sefer tabut çok sıkışık idi. Dar yerde kaldım Bin sene. Hadi bari biraz daha genişletelim seni. Ne oldu koyduk seni bir Ama zindan demirden değil, betondan değil, çelikten değil. Kiremit yok, tuğla yok. Hapishanenin tamamı ateş. Değer mi ya? Zehirce kum içki içmek için. Bu insanlar neler yapıyorlar kendilerine ya? Ne yazık ediyorlar kendilerine? Ah vah. Tevbe edelim ne olur bu Ramazan Şerif hürmetine. Zerre içki koyan varsa ağzına bir gram, bir yudum bile. Tevbe edelim bu Ramazan'da. Yoksa af olmayacağız yani. Kadir gecesi geliyor, e, on geceler geliyor, bayram gecesi geliyor. Hiç af olamayız ki tevbe etmemiş. İçki af olmaz. Ancak Nasuh tevbesiyle dönecek. Yoksa öyle. E zina içkiden aşağı mıdır? Peki bir vakit namazı kasten terk etmek içkiden aşağı mıdır? İbn Hazm İbn Rahim Allah der ki: şirk azam min terk Kasten bir vakit namazı terk etmek şirkten sonra en büyük günahdır Kâfir olmaktan sonra bu gelirdir diyor. İçki demiyor. O alimler buna hadislere bakıyorlar, ahitlere bakıyorlar, tehditlere bakıyorlar. Yani namazın terki hiç bir şeye benzemiyor. E sen İçki içene konuşuluyor. Sen de çünkü ben içki içmiyorum ki ya bana ne bu azaptan. E sen ne yapıyorsun? Ne halt ediyorsun? Namaz kılıyor musun? Ara sıra. Kazaya bırakıyor musun? Çok. Kaç senelik kazam var? 20 senelik. Sen böyle hala film seyrediyorsun. Sonra maç izliyorsun. Ondan sonra dizi de takip ediyorsun. Ondan sonra dırdır da yapıyorsun. Eee ne zaman öleceksin sen? Her an olabilir. E bu namazların durumu ne olacak? Bir namaza 80 sene cehennem azabı. E ne yapabilirim? E kaza yapabilirsin. Nasıl? Nasıl ya? Günde 5 günlük, 10 günlük, 20 günlük. Adam 40 sene namazı 5 senede, 3 senede kaza anlı nasır bağlamıştı Ali dayına. Rahmetullahi kabri nur olsun. Adam veli olmuştu. Keramet sahibiydi ya. 40 sene kılmamış. Ama bunun dönüşü var yani. Ama sen adam gidip e, zaruret miktarı yemiş, zaruret miktarı içmiş. Bütün vaktini kaza borcuna kullanmış. Kaza namazı borcu olanın gülmesi, elenmesi, yemekte fazla oturması falan hepsi haram. Kaza borcu olanın zarureti dışında bir şeyle meşgul olması haram diyorum sana. Fıkha göre fetva veriyorum sana. Haram demek çok zor bir şey. Çünkü menna muan salat nevne siyafelliyosalli aydadekara. Hadis sahipler. Kasten de buna kıyas ediliyor. Uyur da kaçırırsa, unutur da kaçırırsa. Çünkü nesye tereke manasına da var. Nesiye lugatta de var. Unutur da kaçırırsa veya terk etti yani kılmamış. Hemen hatırlar hatırlamaz, aklına gelir gelmez. Hemen bak felyusal kılsın diyor. Bu ne demektir? Her işten önce bunu yapsın demektir. Sen atileri, atileri, atileri. Senin ne kadar bolluğun var ya? Kaza namaz borcu olup da gülebilen adama haline ağlamak lazım. Şaşırılacak bir adam bu. Fakat maalesef toplumun çoğunun kaza namazları var. Zaten kıldıkları namazlar da kaza etmeleri gerekiyor belki de. O da ayrı bir cihalet ve rezalet. Tadil erken yok, ilmi hal yok, fıkıh bilgisi yok. Hiç. İki rekanlık namazı üç kısa ne yapacağını bilmiyor. Dördü beş kısa ne yapacağını bilmiyor. Hiçbir şey bilmiyor. Toplum böyle. Onun için içki içenlerin azabını bana ne okuyorsun hoca? Ben içki içmiyorum ki deme. Namazda sıkıntın varsa bundan beter olacaksın. Ben sana söyleyeyim. Bütün kitaplarda bunu gördük biz. Kimseyi korkutmak için konuşmuyorum. Sonra ateşten bir zindana atılacak. el elfesenedin. Bin sene çağıracak bağıracak. Nida edecek seslenecek. taşa. Çok susuz kaldım. Hararetten öldüm. Yandım, kurudum, piştim. Bir şey yok. Fela yurham asla ona acınmayacak. Allah Teala acımazsa kim acıyabilir? Mevla meleklerinden, zebanilerinden merhamet hissini almış. Cehennemde görevlilerde acıma yok ki. Acıma duygusu yok. O çünkü melektir. Mevla ona hangi hissi verirse? Onunla mükelleftir. Zaten es melekler mükellef değiller. Yani imtihana tabi değiller ne buyuruyorsa onu yapıyorlar. Sem'ud galu leihu fil habş hayatun Hadi bakalım şimdi. Cahenem ateşte zindana kondu. Bin sene ateşten tabuta kondu. Tabuttan çıkarıldı, zindana kondu. Zindanda ondan sonra bin sene kaldı. Ya 1000 sene diyoruz, şaka geliyorse ya. Şöyle benim 40-50 senelik gömrüm bile bitmedi gitti. Yani ne kadar uzun geliyor. Bir de bunun bin senesini düşün. Bin sene. Su istedi. Ona su verilmedi. Sonra o hapiste yanına deve büyük develer gibi efendim yani iri çok iri yılanlar ve akrepler sokulur. Ya zaten yanıyor adam. Yandığı yetmedi mi? Yok Mevla buyurun. Azaplarına artış yapacağım. Fezû o felenne zidekûm İlla azabı. Kafire denecek budur. Tadın bu azabı. Ha bundan sonra bağırırsanız, çağırsanız, su içterseniz, ağlarsanız, sızlarsanız zannetmeyin ki acınacak size. Şunu bilin ki biz sizin ancak azabınızı artıracağız. Bak susun oturun. Yoksa her zaman azap artışa geçer, eksilmeye geçmez. Ahmet suresini at edin. Onun için artış var farkında mısın? Devamlı. Oradan çıkarılıyor oraya. Şimdi develer kadar yılanlar Piton yılanları, engerek yılanları, e, akrepler. Akrep şu kadar bir şey yani. Dünyadakiler. Belki büyükleri vardır çöllerde şu, şurada burada. Ne kadar büyük olacak? Develer kadar akrepler. Deve kadar akrep olur mu? Ya ne akılsız adamsın ya. Daha demin belgeselde orada yengeç gösterdi. Küçücük yengeç. Dedi ki bu büyüyor dedi. Efendim dört metreye uzanıyor şeyleri de. O efendim Kolları, budakları, dalları. Dört metreye uzun. E devete zaten üç dört metre bir şeydir uzunluğu. Sen yani en fazlası, en büyüğü. Yani yengeci dört metre yapan Allah. Akrebi mi yapamayacak? Ne mantıksız adam. Şu kadarını yapan büyütemez mi bunu? Zaten her zaman şunu iyi bilin: Allah'ın kudretini düşünürken. Her zaman küçüğünü yapmak büyüğünü yapmaktan daha zordur. Bundan dolayıdır ki uçağı yapar, sivrisineği yapamaz adam. Çünkü sivrisinek çok küçüktür. O kadar küçük bir hayvana bu kadar teşkilatı yerleştirmek çok zor Ama hacmi büyüdükçe bayağı bir kablosu var. Bayağı bir şey var. Ama küçüldükçe bunda modeli tutturmak çok zor. Anladın mı? Şimdi bilmem pervane böceğinden helikopteri yaptı yavrular. Böceği aldılar örnek aldılar. Şimdi bu helikopteri yapıyor. Ona desen ki şu pervane böceği gibi bir tane de Küçüğünden yap şey. Yani ne onun adı? Pilli. O küçüğünü tutturamaz. Yani pilin nereye koyacak? Zaten pil kadar böcek. Kafayı çalıştır. Manyak manyak sorular, cevaplar çıkartma, uydurma. Yıl deva kadar akrap olur mu? Bilmem Soktu bu görürsün. Ben ne yapayım sana? Mevla bu nefes-i harunâ zemmen tümlâ Hocalar bizi büyületi, etti, müyül anlattı. Korkuttular, uydurdular. Mevla da cehennemde soracak ki Efe-i Emin tümler tıpsarım büyümüymüş sihir miymiş hurafe miymiş hocalar mı sizi kandırıyormuş yoksa siz mi görmüyor musunuz tasburo evlat şimdi canınız yanıyor dayanın ister dayanmayın bana fark etmez Allah buyur, çekeceksinizsiz. Kademe'yi bu yılanlar akrepler ayaklarından yakalarlar ayaklarından tutarlar. Sünme yuda sonra yetmedi. Ayaklarına yılan akrep musalladılar. Başına da ateşten bir taç. Çocuğunu hafız eden babanın başına zümrütten, yakuttan bir taç. Bu içkici sarhoşun başına efendim ateşten bir taç. Bu da bunu hak etti. <gülüyor> Bütün eklem yerlerine demir geçirilir. Ne kadar eklem var? Hani böyle şey takıyorlar ya ayağı tutmayanlara falan kaynatıyorlar. Bunun hepten canlı canlı diri diri bu uyutma baytma yok. Böyle tak demirleri sokuyorlar buralarına. Ve <gülüyor> selasil boynuna zincirleri, bukalları takıyorlar. Ve fe'ye de ilahl ellerine tasmaları, bukallar takıyorlar. Sunmeyu'rucu ba'de el Tamam diyorlar buradaki vaziyet bitti. Bin sene sonra hapishaneden tahliye. Nereye tahliye? Ve'c alufi veylin. Veil vadisine buyurun. Vay vay vay. Veille Kur'an-ı çok geçer. Feveilul veveil veveil veveilul mutaffifin feveilul misallin birçok adetlerde veil geçer. Veil nedir? Veil vadimine vadi cehennem ehsed biha harra ve ba'daha ta'ran aktara salasilu hayati'l muqaribe. Cehennem vadilerinden bir vadidir ki El Veil vadin fi cehennem ta'abdu min cehennem her gün 70 70 marra. Bazı hadis-i şeriflerde. Veil cehennemde bir vadidir. Ee, kafir, cehennemin diğer tabakaları oraya atılmaktan korkusuna her gün yetmiş kere Allah'a sığınıyor. Bizi buraya atma. Cehennemin öbür tarafları diyor. Bizi buraya atma. Veil öyle bir vadidir. <gülüyor> <gülüyor> Bu da başka hadis-i şerifte geçer. Veil bir vadidir. Kafiri oraya attıkları zaman kırk sene dibine iner. Daha dibini bulamaz. Oraya atılacak. Cehennemdeki vadilerin en sıcağı. En derini zincirleri, yılanları, akrepleri en bol olan vadi. Ve gafil veyl elfe'am. Bin senede orada kaldı mı? Bin sene. Sümme ünadi Muhammed dahi Muhammed. Ancak aklı başına gel, Dört bin sene falan yandı. Efendimiz'i hatırladı. Çünkü bu Müslüman. Bu Müslüman. Onun için yedi bin seneye kadar yanmıyor. Dikkatinizi çekerim. Yedi bin seneden sonra Müslüman kalmaz. Hakimi i Hadisinde de, nevadirul usulde de gördüm. 7000 seneye kadar. Müslümanlar için süre. Tabi Efendimiz selam anlatırdı. İmam Gazel'den nakleder. Ey Muhammed, ya Muhammed yetiş bana imdadıma. Feyesme Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hemen Efendimiz bu bir, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kulak kesilmiş. Kul üzünü hayrillekum. Ayette var ya, diyorlar ki efendimize Mevla yok ki, sen de ki Habibim ben sizin için hayırlı bir kulağım. Sizin iyiliğinize ne varsa duyarım. Kötülüğünüze bir şey duymam. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen cennetin zirvesinde ama cehennemden o sesi duyuyor. Şimdi Mevla otomatiğe bağlamış. Hemen Efendimizin kulağına orayı ilhak edip. Duyuyor. Ya Rabbi esme-i sahteracülümün ümmeti. Ya Rabbi ümmetimden bir adamın sesini duyuyorum. Niye öyle diyor? Kafir olsa sesi gelmez. Şimdi ses gelince anlıyor ki ümmetim. Yani ümmeti davet değil. Ümmeti icabet. Yani Müslüman adam. Ama günahkar işte. Ümmetimden bir adamın sesini istiyorum. Fekullah Teala... Ha da رجل Evet bu senin ümmetinden bir adam ama dünyada şarap içti, ansızın ölüm geldi. Bak dersin birinci bölümüne gidersek ansızın ölüm gelmeden tevbe edin dönün Rabbinize diyor. O ayet Zümer Suresi'nde okudum. Bak içki içti, e, birkaç saat sonra ayılırdı. Yok, sarhoşken öldü birden. Benim huzuruma da geldi Mevla buyuruyor sarhoş olarak çıktı karşıma. Mevla karşıma derken cihetten münezzeh tabii. Gel dediği yere geldi. Bu ne olacak? <gülüyor> Fe'ekulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi Kadihar Hacem'in şefaat. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ben buna şefaat edecektim ama bu sarhoş olarak senin huzuruna geldiği için benim şefaatimden çıktı. Ben ne yapayım? Çünkü evla Efendimiz'e de şefaate sınırlar koymuştur. Şefaat sınırsız değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalsa kafir bırakmaz. Yani hepsi affet ya Rabbi der. Hani acıması o kadar fazla. Ama tabi sınırlar var işte. Müşriye yok, şuna yok, buna yok. Şimdi i̇çki içene de yok değil. O anda yok. Yani 4000 senede çıkamıyor. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani onu o anda çıkartabilecekti. Fakat sarhoş olarak öldü. Sarhoş olarak ölmek ne demek? İçki içersen sarhoş ölmeyeceğine garantin yok. Hiç içme demek. Çünkü bir günah yaparken zinada yakalanabilirsin. Ölüm zinada gelebilir. Ölüm sarhoş gelebilir. Yani o günah yapma. Her an ölüm gelebilirse o günah yapma demektir bu. Bunun daha başka izahı var mı? Tale hadis-i şerifin sonunda yuhra cumina bi rahmetillah bade alf amin akara. Bir bin sene daha yanar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaatı devreye sokmaz. Bir bin sene daha yandıktan sonra Allah'ın rahmetiyle Yine buyurur ki, işte ben müminim, ismim mümin, sen de müminsin, ben selamım, sen de müslimsin. Yine bir yerden kurtarı tarafım var, imanını kurtarmışsın. Fakat hesap ettik işte bu hadis-i şerifte bir. 5000 bin tekabül ediyor. 5000 bin seneden sonra bu sarhoş ölüp Allah'a kavuşan yine cehennemden çıkarılır. Neden? Çünkü Müslümandı. Buraya dikkat edin. Onun iki içki kitabında bu hadis-i şerifi aldım. Bu hadis-i şerifin Arapçası iki sayfadır. Ee, Ravzatü'l-Ülema'dan aldım. Sonra tercümesiyle beraber bu hadis şerif 4-5 sayfayı doldurdu. Hangi sayfada bu Hoca derse bakarsınız. Çok merak ettiyseniz ama daha ne hadisler var orada ya? Ne hadisler var? İçki, uyuşturucu kullananların iki cihanda başına gelecek belalar ya. Ne hadis-i şerifler, rivayetler? Bu zaten bir tanesidir. Ama en uzunluğu kitap budur. Bunlar bize ibret olmalı, ders olmalı. Ve nihayetinde o da cehennemden çıkacak. Çünkü ben orada birkaç yerde, hadislerde, ve ve mümin. içki içerken mümin olarak içmez. Yani kamil mümin olarak içmez tabii ki. O anda ölçe kafir ölür denmez. Ve zaten hep diplerine not koydum. Birkaç yerde de başlık yaptım. Bir Müslüman sarhoş da ölçe kafir denemez. Zinada da ölçe kafir denemez. Çünkü, Haramı bildiği surette, haramı bildiği takdirde helal demediği sürece kafir ölmez. Bunu kesinlikle el-i sünnetin itikadı bulur. Bu hadis-i şerifte bunu teyit ediyor. Neden? Sarhoş olarak kavuştuğu halde Allah'a 5000 bin sene yandı. Ama ya şaka gibi konuşuyoruz. 5000 bin sene yanmak ne demek arkadaşlar? Bu acayip bir şey yani. Ha yine sonunda ben çıkarım nasıl olsa. Böyle bir şey yok. Bunu düşünme. Müslüman böyle düşünmez. Allah'ın azabı hafife gelmez. Yani beş bin sene yanarım bari. Nasıl diyorsun ya beş dakikalık keyif için? Müslümanın lafı değil bu. Lütfen. Ha bak tövbeni bozarsın yine düşersin. Yine tövbe kapısı açıktır. Ben demiyorum ki kafir oldun. Amma ve lakin ahirete iman olamıyor da böyle laflar konuşmaz. Böyle laflar konuşma. Kul kusursuz olmaz. Yine düştün tövbeni bozdun. Yeniden dönersi tövbe edersin. Ama böyle yanarız çıkarız. Bu Allah'ın azabını hafife almaktır. İnsanı kafir eder. İçki içmek adam kafir etmez. Beş bin sene yanarım çıkarım. Ne var ya? Lafı kafir eder. Hafife almaktır. Bunlara dikkat etmeniz lazımdır. Ya bir adam namaz kılmaz. Çok büyük günahkarım Allah nasip etsin tembellikten der. Bu adam kafir olmaz. Öbürü namaz kılar. Ne var ya namazda? Sen de spor yapıyorsun. Boş ver. Sen de o hareket yerine geçer dese kılsa da kafir olur. Bunlar önemli meselelerdir. Allah'ın emirlerini Allah'ın yasaklarını hafife alan şeylerden Cümlemizi muhafaza eylesin. 13. cehennemde yedi bir seneden sonra Müslüman kalmayacak. İşte kafirler de alay ediyorlar bir yandan Müslümanlara. Diyorlar ki ne farkımız var sen Müslümandın ben gavurdum köya. Ne oldu aynı yerde yanıyoruz işte. i̇şte o zaman Gayretullah'a dokunacak. Mevlada ne vuracak? اَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ Kalbinde kardal tanesi kadar imandan eser olanı cehennemden çıkarın. Yani imanının nuru zayıf demektir. İman bölünmez. Ama nuru zayıfdır. Çıkarın. Çünkü Mevla'nın rahmetiyle çıkıyor. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaati devreye giremedi. Çünkü gerseydi 4000 sene evvel çıkacaktı. Burada Mevla'nın rahmetiyle çıkarılır. Ve o zaman kafirler bir bakarlar. Melekler gelir adamın omzuna vururlar. Hani hapishanede geliyor. Ha hani ne oldu? Tahliyen geldi. Ne acayip sevinirler bayram eder adam. Heyecandan ölecek. Kaç sene sonra tahliyen geldi derler adama. Bunu da böyle omzuna vururlar. Bu da böyle bakar tabii. Kafirler de onu seyrediyorlar. Cehennemde birbirini görmek var. Ondan sonra ne oldu der. O da ümitsiz vaziyette yanıyor. Hadi senin tahliyen geldi. Oo, o bir sevinir. O gavur mosmor olur. Çünkü cehennemde bile gavurlar laf sokmadan durmazlar. Diyorlar ki hani sen zerre, imanın vardı Ne farkımız kaldı? O da der ki bak farkımızı gördün mü? Sen ebedi kalacaksın. Beni yine çıkartıyorlar. Te rube mâ yeveddülledîne ...levkânû müslimîn... ...kafirler cehennemde çok kere arzulayacaklar... ...ah şu günahkar saroşlar kadar bile Müslüman olsaydık... ...adamın saroşu bile beş bin sene sonra çıktı... ...Müslümanın saroşu ay yaşı çıktı... He ne olacak ben ebedi kalacağım... ...ya ben senin Müslümanlığını beğenmedim... ...seninle dalga geçtim ama... ...keşke senin kadar olsaymışım... ...yine bir çıkışım olurdu... ...bizim hiç çıkışımız yok... ...onun için imansız ölmek en büyük tehlikedir... ...ama içkili ölen imansız ölme tehlikesi var... Namaz kılmayanın imanı kurtarması çok zordur. Bak söylüyorum. Müslüman ölmesi çok zordur namaz kılmayan. Ha şimdi bu tehlikeleri göz önünde bulundursak o zaman kafirler gibi ebedi kalma tehlikemiz de var. Çünkü imanlı öleceğimiz garantimiz de yok. Korkuyu elden bırakmayalım. Rabbimize çok yalvaralım. İmanımızı kurtarmak için. Duaların kitabının sonundan bakın. İmanı muhafaza. Bu imanı koruma, iman iden bakın. Birkaç tane dua var. Sabahın sünnetiyle farz arasında okuran Kur'an var. İşte güneş doğmadan bakmadan şeyde Allah'a dört kere var. Duasıyla beraber. Ondan sonra evvabinden evvel içinde hıfz-ı iman, iman koruma namazı var. O hapishane mektupları kitap çıkıyor. Birinci cilt hazırlandı için çıkıyor. Onu orada hapishaneden yazmışım. Onu başka kitabımda yok. Böyle sebeplere başvurarak, nasuh tövbesi yaparak, bir daha dönmeme karar vererek, bir de imanızı kurtarmak için çok dua ederek, dediğim dualarla amel ederek Allah'ımıza sığınmaktan başka çare yok. Allah'ım azabından gazabından cümlemizi muhafaza eylesin. Mubarek sahur saatinde duası müsteceb olan kullarına ilhak eylesin. Hel min sahilin hel min teabin min Var mı isteyen vereyim var mı tevbeden kabul edeyim. İstiğfar eden var mı başlayayım buyurduğu nidalar şu anda geliyor. Ramazan-ı Şerif'te her gece var bu da, son üçte birde. Şu anda son üçte bire girmiş bulunuyoruz. imsa kadar. Allah cümlemize nasuh tevbeleri gerçek manada şuurlu istiğfarla nasip eylesin ve isteklerimizi hayırlı muratlarımıza icabet eylesin şerleri istemekten de üzerimize gelmesinden de muhafaza eylesin amin Muhammed'in ve alayhi ve sallallahu aleyhi ve sellem velhamdülillahi rabbil alemin amin salli aleyke ya ve صلى عليك اللهم غيث هما أو قسهن وبل الجبال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 kıymetli dinleyenlerimiz, Ramazan-ı Şerif'in bereketleri çoktur. Onun için sohbetler de arttı. Bereket zaten ziyadelik ve artış demektir. Mübarek de oradan gelir. Hayırı çok, bereketi çok. Bolluk, bolluğu çok anlamına gelir. Bu itibarla sizler Ramazan-ı Şerif'te çok sohbet dinliyorsunuz. Bütün hoca efendiler sohbetler yapıyorlar. Teraviyuhlerden önce yapılıyor. Televizyonlarda, radyolarda, iftardan önce yapılıyor. Şahurday, seherde yapılıyor. Yani bu tebaat kerimeler ve hadis-i şerifler ziyadesiyle okunuyor. Bu da Kur'an'ın indirildiği ay olması hasebiyle Ramazan-ı şerife çok münasiptir. Ramazan-ı şerif Kur'an ayıdır. Vahiy ayıdır. Tenzil ayıdır, inzal ayıdır. Onun için bizleri çokça, sıkça karşınızda görebilmektesiniz. Birkaç saat arayla buluşuyoruz sevenlerimizle. Bu da büyük bir nimettir. Ama esas mesele hakkı ve hakikati tebliğdir. İnsanları haberdar edelim, birbirini uyaralım. Sohbet başladı diye mesaj atalım, telefon açalım. Mutlaka hidayete vesile olalım. Bir kişinin bu yola dönmesi için kendimizi yani... Seferber edelim Parçalayalım diyeceğim yani O kadar gayret edelim ki Bir insan sohbet dinleyip Hidayet olsun Millet cehenneme doğru sel gibi gidiyor Gidişat iyiye doğru değildir İçkiler Kumarlar faizler fuhuşlar, Zinalar Memlekette serbesttir Ve alenen işlenen Haldedir Sokaklarda parklarda Kafelerde Efendim barlarda pavyonlarda Barı pavyonu bırak Cadde ortalarında artık Alene işlenilmeye başlanmıştır Onun için Dini İslam ileri doğru gitmiyor Geri gidiyor esasen Efendi Hazretleri bir hadis-i okurdu Çok okurdu bu hadis-i şerif Hazret dini ikbalen ve idbaren Bu dinin ilerlemesi var Bir de gerilemesi var ve inne Iqbal Azeddin entefka al-kabile bi'asra <gülüyor> illa rajulun aw rajula. İza tekallema kuhra vez duhra. Dinilerle mesne sanacağız. Bu din ilerledi mi, mi? ilerle İlerledi işte mi geriledi işte mi? Bir kabilenin, bir aşiretin işte bir aile mesela 100 kişilik, 500 kişilik, 1000 kişilik bir aileler var. Tamamı fakih oluyor. Fakih ne demek biliyor musunuz? Şimdi müftüler fakih değil. Yani fıkı çok iyi biliyor. Fetvaları biliyor, helalları biliyor, haramları, mekruhları hepsini biliyor. Kabilenin tümü dindeki serbestleri, yasakları biliyor. Ancak kabilede bir veya iki cahil çıkabilir. O da onlar zaten bir cahillik yapmaya kalksalar işte benim nikahlı olmayan bir kadınla e, elini tutmaya kalksa, oturmaya yemeğe içmek istesi falan Hepsi birden diyelim veya içki içmeye kalksa veya zina yapsa veya faiz almaya kalksa bütün millet başına üşüşür. Derler ki ona ne yapıyorsun ya? Allah'ın kulu değil misin? Müslümanız biz. Haramdır, yasaktır falan filan. O hemen mahlup olur ve çit çıkaramaz. Ve orada da şeriat hükümleri hakim ve cari olur. Böyleyse e, bir memleket... Bu dinin orada ilerlediğini gösterir. İlerlemezse. Şu anda dünyada İslam aleminde böyle bir şey hemen hemen yok gibidir. Bir kabilenin tümünün dinde dinde fakih olması bir veya iki kişinin ancak cahil kalması durumu. Bugün şeriatla yönetiliyorum diyen e, işte lafta kalmış. Bazı ülkelerde bile yoktur. Nerede kaldı ki bizim gibi efendim yok layıkım yok bilmem neyim din, din ayrı iş devlete karışamaz falan diyenler de zaten hiç konusu yapılmaz. Toplumun ne hale geldiği ortadadır. Ve inne min idbâ en tecifü kabile tu bi esrihâ illa racülün ev racülâ. İn tekellemâ kuhra Bu dinin geri gittiğini nereden anlayacaksınız? Bir sülalenin tümü cahil. İşte Türkiye'deki durum. Yani Arap ülkeleri de zaten... Ee, Türkiye Cumhuriyetler Berbat 70 sene Rus gavrunda Elinden çıkmış Biz de ne gavurların elinden tahta da çıkmış değiliz tahta da çıkmış değiliz Milleti şapka giymiyordu astılar ya İdam ettiler ya Ezanı 18 sene yasak etti Allah deme yasak ettiler Elif be demek yasak ettiler Samanlıklarda Gizli gizli okuyanları bastılar Hocaları çoluğu çocuğu perişan etti Allah kabirlerini ateş doldursun. Ne zulümler ettiler bu memlekette? E tabii ki yani. Oradası Rusya'nın elinden çıktı diyorsa. Burası kimin elinden çıktı? Burası da, da İngiliz'in bilmem Yahudinin, Siyonist'in elinden. Çıkamadı bile daha. Çıkamadı bile. Ben Türkiye Cumhuriyeti'ndeki kadar bile bağımsızlığımızı görmüyorum yani. Ben de az çok bir şeylerden anlarım yani. Ha. Tahlilciyim yani. Bakıyorum duruma. Onlar kadar özgür değiliz. Altınımızı işletemeyiz. Doğal gazımı çıkaramayız. Petrol busak çıkaramayız, satamayız. Ney nedir? Bor madenini işletemeyiz. Ne yapabiliriz? Ancak yol yapacağız, köprü yapacağız. <gülüyor> o kadar. Geri kalan dünya işlerinde. Dünya ile uluslararası falan falan, Her şey Yahudiniz, Siyonizmin iznine tabi. E tabi milleti dinden uzak cahil yetiştirirsen Allah'ın da yardımı kesilir. Bu dinin gerilemesinin nişanı nedir? Bir kabile, bir aşiret, bir sülale boyu Tümü cahil. Aynen şu anda aynı ile vakıydır. Tümü cahil. İlmihal bilmiyor. Farz vacip nedir bilmiyor. Allahu u Teala'nın isimlerini, sıfatlarını bilmiyor. Kıyamet alametleriyle ilgili bir şey bilmiyor. Ehli sünnet itikadının metninde yani çok da bir madde yok. Ehli sünnet itikadının metni olarak ittifaklı herkesin inanması gereken konular aşırı da eh, tafsilatlı değil ama onları bile bilmiyor. Hadi fıkıhta teferruat çoktur. Fıkhın zaten adı furuattır, furudur, fer'idir. Yani o tabii e, detaylı olması gerekiyor. Herkesin başına bir iş gelse binlerce, milyonlarca e, fıkhi mesele çıkar. Ama usul yani itikat temellerdir, asıldır. Ağacın dallarını, yapraklarını say demiyoruz. Ha burada kökünü, köküne indiğimizde bir itikat meselelerinde yine millet bir şeyden haberdar değildir. Birisi İsa Aleyhisselam inmeyecek, hayatta değil öldü desin ilahiyatçı biri. Bütün millet ha öyle mi der? Bir tanesi demez ki ya öyle Sünnet'e göre bu adam yalan konuşuyor. Çünkü cahil. Görmüyor musun İslamoğlu çıkıyor kadere inanmak lazım değil diyor. tüsünü bu milletin. Altı esas iman şartı bu ya. Bu namazın içindekiler dışındakilerden bahsetmiyoruz ya. İman şartı altı tane. Bir tanesini efendim mal lüzum yok diyor. İnanma lüzum yok diyor Bu diyor tartışmalıdır fazlalıktır Fuzuridir falan diyor Şu milletten bir tepki gelmiyor Hatta onu Urfa'ya Temel atmaya bilmem Açılışa çağırıyorlar Muş'ta konferans ver diyor. Muş gibi eli sünnet yerde E şimdi Bütün millet cahil olmasa Bu din gerilemiş olmasa Kader yok diyen adam efendim, Konuşabilir mi ya Herkes ayağa kalkar ne diyorsun sen ya? Amen tüymü inkar ediyorsun ya der. Nasıl dinolar? Mehmet Okuyan ne diyor? Meryem diyor, e, erkeklik hormonları da var. Kendi kendine döllendi diyor. Mucize inkar ediyor, bütün adetleri inkar ediyor. Bütün millet aval aval böyle bakıyor adam profesör diye. Dinliyorlar. Burada Haber Türk gibi kanallarda çıkıyor. Bu kadar işlek kanallarda çıkıyor. Diyanet'ten tık yok. Bir açıklama yok ki bu adam yanlış konuşuyor. Kur'an'a uymuyor bunun konuştukları. Bir tane yetkili, etkisiz kimse konuşmuyor. Bütün kabile cahil oldu. Bütün aşiretler cahil oldu. Bütün millet cahil oldu. Cahil olmasaydı iki kişiye konuşuyorsun demez miydi? İtiraz eden de yok. Çünkü adam bilmiyor ki doğrusu nedir. Oradan bir şey duyuyor, aa öyle mi diyor. Buradan bir şey konuşuyor, aa böyle mi diyor. İşte dinin gerilemesi budur. Ancak bir veya iki adam işte bir cübbeli çıkar, bir de takkeli çıkar belki. Bir de, belki de bir şalvalı çıkar. İki kişi. Biz de ne olur? Bir şey konuşmaya kalksalar herkes bir yerden bir ses çıkarır. Ya sen gelicilik yapma. Mürkeci misin, yobaz mısın? Yok kefen mi satıyorsun, yok su mu satıyorsun? İki yalan, iki kumpas, iki iftira. Hadi bakalım. Bizi yenik duruma düşürürler. Onun için ben Allah'ıma yalvardığım dualarım da vardı. Rabbi inni Habiste de çok yaptım ben. Ya Rabbi yenik düştüm, mağlup oldum. Bu dinler arası diyalogla uğraştım. Bu şiha ile uğraştım. Bu veham ile selefiye ile uğraştım. Ya Rabbi düşmanlarım çoğaldı. Ya Rabbi millet cahil. Kimse hakkı bir şey bilmiyor. Millete tebliğ yapıyoruz. Benim yanımdaki insanlar bile fitne çıkartma sus otur aşağı. Çok konuşuyorsun dediler bana. Sakallı cübbeli hocalar dedi bunu ya. Ne karıştırıyorsun sen mi kurtaracaksın dünyayı dediler. Uğraşma bunlar çok güçlü dediler bana ya. Ben dedim ya Rabbi mağlup oldu. Ahmet kulun yenik düştüm Allah'ım. Yardım et Allah'ım. Nuh Aleyhisselam'ın duasıdır bu. Ama gökler yerler Mevla açtı kapıları. Dünya tufan oldu. penle uğraştılar bir şeyler etme ama bak kendileri tufana gark oldular. Daha da oluyorlar. Bak belalarını nereden bulduklarını bile bilmiyorlar. Çünkü neden? Benden buldular demiyorum. Allah'tan buldular. Ama niçin? E sen e nasıl Yahudi Hristiyan cennete girecek diyorsun? Efendim nasıl dinleri birleştirme uğraşıyorsun? Telfikaya edyen yapma kalkıyorsun? Allah da verir belan Verir. Sen Allah'ın dinini değiştirmeye Allah'ın müşahede eder mi zannediyorsun? Şimdi de şia tehlikesi. Sarmışlar bütün bürokrasiyi. İslam oğlunun adamları. Bilmiyorum. Habiye Selefiye, Tehlikesi. Onlar ayrı bir bela. Yalla Allah gökte diyorlar, bir şey diyorlar. Haşa Allah'a noksan sıfatlar istahat ediyorlar. Biz. Ne edeceğiz? Ne edeceğiz? Din geri kaldı artık. Herkes cahil olacak. Bir veya iki kişi konuşursa hakkı söyleyecek. Ona da cühela güruhu galip gelecek sus otur aşağıya ya sen de mi biliyorsun bu kadar ilahiyatta profesör var toşet var hepsi diyor ki kabir azabı yok sen diyorsun ki var bu sefer hakkı söyleyen yalnız kalacak batılı söyleyen ses çok çıkacak bu millet de anlamayacak ki 40 kişi böyle konuşuyor ama 40 tane sıfır sıfırdır burada bir kişi konuşuyor ama bu birdir çünkü sıfır değil adam anlamıyor bunlar solda sıfır hükümsüzdür anlat Allah'ım bu millete ya Rabbi bu sehullerde, seherlerde istiğfar edenler hürmetine Allah'ım. Bu dini yeniden ilerlet Allah'ım. Medreselerde talebeler, hocaları ziyade et. Onlara da şuur ver. Reddiye yapsınlar. Bütün batılları efendim efendim ile savuştursunlar. Ya hakkı galip et ya Rabbi. Zaten, batıl zaten hükümsüzdür buyurdun. Biraz yine köpük gibi çıktılar üstte işte ya Rabbi. Söndür bu köpükleri ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Önümüzdeki gecelerde çok dua edelim. Furkan gecesi 17. gece geliyor. Bedir gece salı çarşambaya bağlayan gecede. Allah hakkı batıldan ayırdı. Küfrün, şirkin kökünü kazıttı Allah'ın Nallarını koparttı. Gayretli olalım arkadaşlar. Bari duaya gayretli olalım. sohbetlere ilan edelim. İnsanlara haber edelim. Hakkı destekleyelim. Doğruyu dinleyelim. Doğruyu dinletelim. Ben ne diyeyimse ben ne yapayımse ya. Önümüzde ahiret var. Önümüzde kabir var. Önümüzde ondan sonrası daha beter. Ölürken zaten azap melekleri görünse yandım bitti artık. Kabir demek daha kötü olduğu anlaşılıyor. Mahşerin daha kötü olduğu anlaşılıyor. Cehennem sonra daha kötü olduğu anlaşılıyor. Yani zaten ilk şeyi, işareti ilk işareti veya işareti. Allah'a bir işaret Allah nasip eylesin. Bişaret müjde demektir. Öbür türlü ilk işareti daha Azrail Aleyhisselam'dan evvel yardım eden melekler geldiği zaman avanı melake-i kiram hemen anlarsın ki ben nere gidiyorum, nerenin malıyım başıma neler gelecek bir anda ahiretten perde kalkacak arkadaşlar sen zannetme ki böyle sana mektup gelecek, önce sonra mesaj gelecek, ondan sonra telefon faturanız şu kadar bilmem ne önceden duyuracaklar sana da eceline on gün kaldı, beş gün kaldı helallıklarını al, tevbelerini yap falan zannetme behteten gelecek ansızın gelecek Estağfurullah bu ila rabbikum Ey kullarım, Rabbinizden niye yüz çevirdiniz? Dinimi niye geri bıraktınız? Hadi hepiniz Rabbinize dönün. Yönelin. Namaz ona yöneliştir, Oruç ona yöneliştir, zikirler, dualar ona yöneliştir. Ya okumak, okutmak, medrese tahsil etmek ona yöneliştir. Tarikat dersleri yapmak inabe Tarikat dersinin bir adı inabedir. Yani yönelin Rabbinize. Yani tarikat dersi sana ne öğretiyor? Zikrin Allah'a kavuşmanın yolunu öğret. Her şeyi, her şeyin bir üstadı vardır, mürşidi vardır. Her mesleği ehlinden alın buyurur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Min <minsizlik> kabliyyeti ekul adabu bakhteten azap size ansızın gelmeden. Işte, ölüm, azap nereden gelecek? Dünyada da celcelede, yelde, selde, tussulan bir afat afatça mavir afat ile Allah belanı verir. Ansızın gelmesi. Tehlike burası. Tevbeye fırsat kalmıyor. Ben tümle ateşe Hiç fark etmezsiniz, hissetmezsiniz. Yani insan yağmur yağacağını bile biraz bakar işte hava karardı, bulut geldi, rüzgar esti. Hani bir işaretleri olur. Bu ölümün gelmesi hiç hissetmeden aniden olabilir size. Yani şu anda durduğun yerde ölürsün arkadaş ya. Bu kadar insanlar ölüyor. Adam sanki... E kaç gün hasta mı atıyor herkes? Bu çok değerli ansızın ölmek. En tekule nefsin ya hasrate ala ma ferdtu fi cem billahi. Zümer suresine ayetlerinden okuyorum. Her sohbette bir ayetler geliyor aklıma yani bir şey hazırlık etmiyorum. Mevlana getirirse. Evet. Sonra sizden bir nefis demesin. Ben istemem Allah vuruyor böyle desin. Çünkü fayda etmeyecek böyle demesi. Onun için istemem demesin yani. Ne demesin? Ya Allah'ın karşısında, Allah'ın canibinde ne kadar geri kalmışım. Vay benim pişmanlığım. Mevla beni cennete kavuşturmak için, cemalini göstermek için, rızasına eriştirmek için, peygamberler gönderdi, kitaplar indirdi, Ramazanlar tayin etti, iftarlar, şaurler, teravihler, sohbetler, vaazlar. Bu Lalegül kanalı ne zannediyorsunuz acaba? Sen? Nice cehennem kanallarını seyrediyorsunuz. Burada cennet kanalı var. Bu kanala girmiyorsunuz. Sonra diyor Allah bana ne imkanlar vermiş ya. Gece gündüz hocalar sohbet ettiler. Hakkı hakikati beyan ettiler. Ben hiç dinlemedim. Zapsup geçtim öbür tarafa. Film, dizi seyrettim ya. Ben ne kadar geri kalmışım. Vah kendime yazık etmişim. Vay benim pişmanlığım. Neredesin gel. Ben kuntulevnes sahirin. Bir de üstelik dalga geçenlerden olmuştum. Alay edenlerden olmuştum. Aa bu cübbeli yine mi çıktı? Yobaz gerici, mürteci. Kapatın şunu. Efendim kefen satmış su satmış İftiralara kanmış ya Kumpaslara aldanmış ya Bırak kefen satmış su satmış Allah muhafaza e, Kadın satmış insan satmış dediler ya <gülüyor> Bunu diyen kefen satmış demez mi Beyaz insan ticareti dedim Bana dava açıldı 5 sene sürdü İnsan ticareti Şunu görüyor musun şunu Yahudi yapmaz Ermeni yapmaz bunu namaz kılıyorum diye karısı örtülü polisler hakimler yaptı bana. Ya. Üstelik bir de dalga geçmişim. Şimdi ahirette ne diyor? Şine bak ya bilmem ne. Kafasına bak, saçın, sakalın sarığa bak. O kafaya ne sarmışsın? Kafan mı yarıldı? Tabii böyle şeyleri ben çocukluktan beri çok duydum. Yani hakaretlere de çok maruz kaldım. Çünkü bu işin içinde 45 sene e, aynı iki kişiyle, kıyafetle bulunduğun zaman, e, dünyanın her tarafına da gittiğin zaman... Ya dünyanın hiçbir tarafında ben Türkiye'deki rezilliği görmedim ya. Vallahi görmedim ya. Ya Tel Aviv'e de gittik. Mescid-i Aksa'yla e, e ziyaretlere. Bir Yahudi bana şu ne kıyafet demedi ya. Yine bizim Türk'üm diyen, Müslüman'ım geçinen zındıklar bizim sakalımıza cübbemize hakaret ettiler, sövdüler. Görecekler ahirette. Görecekler. Ben ne kadar geri kalmışım. Elimde ne imkanlar varmış aitmişim. Bir de üstelik maskaralık etmişim. Dalga geçmişim. Demeyin diyor. Böyle demeden evvel, azap şansın gelmeden evvel, ölüm birden çatmadan evvel. Ne olur? Ne olur Rabbinize yönelin diyor. Bensin Rabbinizim buyuruyor Allah Allah'tan. Rabb terbiye eden, yetiştiren annenin karnındaki vaziyetlerinden beri. Anan mı bakıyorsun? Ananın karnında anan bakmıyor ki sana. Anan nereden elini sokacak da seni çevirecek sağa sola yok kordon dolandı Yok efendim çocuk nefessiz kaldı. E Mevla yaşat orada dokuz ay on gün. Yani anne müdahale edemez ki karnına. Sen ne zannediyorsun? Rab bir damla sudan seni aldı bu yaşa getirdi bu boya getirdi. Yediriyor içiriyor nimetlerinle donatıyor kuşatıyor. Sen bu Rabbine yönelmeyeceksin de düşmanın şeytana mı yöneleceksin? Bir gerisi. Yahut demesin sonra ya Allah beni hidayet etseydi ben de takva kullardan olurdum. Suçu bana atmayın sonra. Ben suçlu değilim Allah buyuruyor. Ben size irade verdim. Kudret verdim. Vaziler, hocalar, alimler, veliler gönderdim. Sohbet kanalları açtırdım. Bunları ben yaptım. Ben hidayet yaptım. Sebeplerini yarattım. Sen başvurmadın. Ben seni zorla mı idade edecektim? O zaman imtihanın ne faydası kalır? O zaman herkesi ben melek gibi yaparım. İnsan yaratmam. Ama ne acet? Herkes olsun melek hep zikretsin. Ama ben imtihan edeceğim. Benim hikmetim bunu iktiza ediyor. Sonra demeyin yani Allah beni idade etmedi de. E efendim öbürünü etti de sen niye etmedi? Sana da aynı sermayeyi verdi. Ona da aynı sermayeyi verdi. O sermayeyi Hidayete kullandı. Hidayet buldu. Mühtedi oldu. Sen sermayeyi dalalete, felakete kullandın. Batırdın işte malı mülkü. Ondan sonra yanlış tercihler ve seçimler yaptın. Şimdi de zırzır zır ağlama. de Allah'a bulma. Haşa Celle Celaluhu. Ya da demesin sonra Levenneli kerraten feekûne vel muhsin. Ah dünyaya bir dönüş daha olsaydı. Ey gidi sahurda beni dinleyenler. Aha dünyadayız. Yarın ahirette Keşke dünyaya bir dönüşüm daha olsaydı. Muhsin kullardan. Allah'ı görür gibi ibadet eden dostlardan olayım. Demeyin sonra. Bak dünyadasınız. Bir kere daha fırsat yok size. Bir daha dönüş yok size. Ahirette gittim mi daha dünya bitti. Sizin kıyametiniz koptu artık. Kendinize yazık, yazık etmeyin. <gülüyor> Hele imansız, dinsiz, kitapsızlara... Öyle mi Mevla buyuracak? Sana benim adetlerim geldi. Hem de kesinlikle geldi. Kur'an gelmedim. Vaazlar gelmedim. Hocalar gelmedim. Sohbetler gelmedim. Bak evine ucağına kulağına kadar geldi. Eskiden hocayı dinleme. Ne kadar mesafe giderdi millet. Bazen aylarca yol sürerdiler. Şimdi artık bir tık kadar düğme kadar yakınındayız. Bak hocaefendiler benden evvel Resulü Hocam sohbeti varmış. Devamlı bizimle sohbetler yayınlıyor. Bu kadar hoca efendi size Allah için konuşuyor. Kimsenin para aldığı yok, pul oldu Ben vaaz eden hocalardan bir tane para alan duymadım bizim kanalda. Çünkü herkes Allah için konuşuyor. Ayetlerim geldi size. Fekezzeb de ves tekbar. de ya. Sen bu onları yalan saydın? Ves tekbar da e, e, kibrettin, büyüklendin. Ama şimdi dogmalar, moğmalar, Kur'an, hurafeleri haşa. İnanma, inanamam dedin. Kafirlerden oldun. Onun için bu fırsat bidale girmez. Cehenneme girmenin, kendini atmanın gereği yok. Şimdi bir hadis-i şerif okudum içki içenler hakkında. Cehennemdeki vaziyetleri hakkında onu devam edeceğim. Kıyamet günü getiriliyor. içki kasesi boynuna asılıyor. Sonra cehennemde dar asılıyor. Ondan sonra efendim Mahşere içkinin kokusundan bütün mahşer halkı eziyet duyunca Ya Rabbi kurtar bizi bu kokudan bunun sahibinden deyince O cehenneme atılıyor Cehennemde bin sene su diye bağırıyor Sonra 80 sene cehennem bekçisi Malik'e çağırıyor Cevap alamıyor Sonra üzerine her biri ateşten daha hararetli olan 70 tane hastalık musallat ediliyor Sonra kendisine çok kötü bir ter musallat ediliyor pis kokan ya Rabbi bu teri kaldır diyor, o ter ondan kaldırılmıyor. Sonra ateş geliyor, onu yiyor, yiyor, küle diyor Sonra tekrar yeni daze deriler veriliyor, yeni bir halk ile yade ediliyor. Yeniden yaratılıyor, sonra tekrar ateş ona afet ediyor, onu yakıyor. Elleri bukağlanıyor, boynuna ayakları tasmalanıyor. Yüzünün üstü ateşte zincirlerle sürütülüyor. Su deyince hamim getiriliyor. Kaynar sular yüzüne yaklaştırınca derileri dökülüyor. İçince bağırsaklarını koparıyor Yemek yiyince zakkum getiriliyor Efendim yemek istese zakkum gelince Onu yutunca karnında ne varsa kaynatıyor Sonra ona iki tane ateşten pabuç Nalin nalın e, veriliyor Ateşten nalınlardan e, beyni kaynatılıyor Ondan sonra ağzından alevler çıkmaya başlıyor Bağırsakları iki ayağından dökülüyor Patlıyor karnı Sonra ateşten bir tabutun içine konuyor. Orada bin sene tek başına ateş sandığın yanıyor. Azabı uzun oluyor, yeri dar oluyor, irinleri akıyor, renkli denge atıyor. Ey benim Rabbim ateş yedi etlerimi bitirdi Allah'ım. Çok pişmanım Allah'ım içki içtiğime, zina ettiğime, kumar oynadığıma, yalan dediğime. Perişan oldum Allah'ım diye bağırıyor da çağırıyor. Ama hiç acınma acınmıyor, sevap, sabretse de sevap alamıyor, seslense cevap alamıyor. Buraya kadar yani iki ders yaptık bunlar birbirine cem edilip edilecek. Burada kalıyoruz bir kısa ara veriyoruz. Hemen hadis-i şerifi şimdi buradan sonrasında Arapça metnini gelin okumuştum. Özeti budur. İşte durum bu. Manzarayı umumiye bu. İçe içkinin, kumarın, zinanın, faizin, beş paralık keyiflerin, üç dakikalık lezzetlerin, haramların sonucu bu. Tercih sizin. Aklınızı başınıza devşirin. Allah Teala bu mübarek sahur saatinde cümlemize ahiret aklını çalıştırmamızı nasip eylesin. Amin. Hemen bir araya gidelim. Dönelim inşallah. Allahu salli aleyhi Oh, oh, oh.